Abdestli girmek, abdestli yemek ve içmek çok sevaptır. Abdestliyken ölenlere şehit sevabı verilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Abdestli olarak ölen ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı bedenin günahlardan temizleyicisidir. Müslüman abdest alınca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 Abdestliyken yiyip içenin karnındaki yemek ve su zikreder. Karnında kaldıkları müddetçe onun için istiğfar ederler. Abdestin farzları, sünnetleri, edepleri ve memnû, yasak olan ve bozan şeyleri vardır. Abdestsiz olduğunu bilerek, zaruretsiz namaz kılan, kâfir olur. Namaz kılarken abdesti bozulan, Hemen omuzuna selam verip namazından çıkar. Vakit çıkmadan abdest alıp namazını baştan tekrar kılar.